Kafir olanların ne malları ne de evlatları kendilerini Allah'ın cezasından asla kurtaramaz. Onlar cehennemlik olup orada ebediyen kalacaklardır. O batıl yollarda olanların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu kendi öz canlarına zulmeden kimselerin ikinine isabet eden ve o mahsulü kasıp kavuran bir rüzgarın durumuna benzer.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 onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah, elbette onların yaptıklarını ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır. Hani bir vakit, ey Resûlüm! Sen, ailenden sabah erken ayrılmış, mü'minlere savaş mevzileri hazırlamak için yola çıkmıştın. Allah, semiyye ve alimdir, Hakkıyla işitir ve bilir. Ve hani sizden iki bölük, Allah da kendilerinin yardımcıları olduğu halde korkarak geri çekilmeye yeltenmişlerdi. Halbuki müminlere düşen yalnız Allah'a dayanıp güvenmeleridir. Gerçekten sizler birkaç bir çareyken Bedir'de Allah size yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. O vakit sen müminlere